Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi Özel Yayın Evet, Açık Gazete'nin özel bölümü bitti. Kısa bölümü Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi Özel yayınına dönmüş oluyoruz. 13. Radyo günlerinde... 4. günü geride bıraktık. Bugün tam ortasına doğru ilerliyoruz. Bugün 5. günün başındayız daha henüz. Ve telefon numaralarınızda e, daha telefon numaralarını da henüz söylemiş değildiniz. Fakat bir küçük özet yapayım. Erastan sağlamında yakından takip ettiği bir rekor denemesi yani çok zorlu bir geçen yıl 2015'teki bu destek sayısına ulaşmanın zor olduğunu çünkü bütün o 13 yıllık bir süreç içinde şeyin yapılamadığını desteğin bu sayıya ulaşmanın imkansız gibi göründüğü bir durumdu fakat biz Eraslan Sağlam'la bendiniz Ömer Madre başladıktan sonra bizim arkamızdan da biz bıraktık, 8'de bıraktıktan sonra da Önce açık şemsiye, sonra e, gitaresk e, programlarında toplu, kolektif olarak yapılan programlardı bunlar. Sonra da esintilerde müthiş bir e, olay ceryan etti. Gerçekten e, Seda Binbaşgil'in e, yönetimindeki muazzam bir örgütlenmiş bir olayda. Rekorda e, kırıldı. Çiğdem'le beraber e, ev hayvanları da dahil olmak üzere pek çok e, Açık Radyo'ya destekçi kattılar ve muazzam bir rekora da imza attılar. Bundan sonrasında artık gene biz düşünceğiz herhalde. Evet. İnanılmaz bir şeydi. 287 e, dinleyicimiz Açık Radyo'ya destek verdiler. Üstelik de Bir de toplamda bakıldığı zaman 129 yeni destekçimiz olduğunu görüyoruz ki Açık Radyo'ya bugüne kadarki yapılmış en yüksek yeni destekçi katılımı olduğundan da o en yükseklerinden biri olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Yani böyle bir genel gelişme var. Biz telefon numaralarımızı hatırlatalım. Yani telefon numaralarımızı söylemeden bugün Açık Gazete içerisinde çaldı. Ama <gülüyor> biz gene de hatırlatalım. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınında 13. radyo günlerinde Açık Radyo'ya destek olmak için dinleyici destek hattının telefon numarası 0212 343 41 41 ya da Açık Radyo.com adresi üzerinden destek olun butonuna tıklayarak E, açık Radyo'ya destek olabilirsiniz. Bağımsız bir şekilde sadece dinleyicilerine bağımlı bir şekilde Açık Radyo'nun mikrofonlarının açık kalmasını sağlayabilirsiniz. Evet. Evet. Yani sonuç olarak 13 yıldan beri sürdürmekte olduğumuz bir şey e, ve e, 13. Radyo günleri e, müthiş bir e, ivme kazanarak bu dar zamanlarda kısa paslaşmalar diye adlandırdığımız şeyi meydana getiriyor. Bakın telefonlar da şimdi çalmaya başladı. Evet, teşekkür ederiz. Ee, çok teşekkür ederiz. Ardı arkası gelmez inşallah diye düşünüyoruz. Son derece önemli bir e, zor bir operasyonu. Yani Steve Robinson'ın Steve Robinson'ın bize de söylediği gibi e, e, ilginç bir şey var. Yani şu anda destek verin diyorlar. Çünkü Verme, ee, başkası bir dostum nasıl olsa yapar e, evet. diye düşünmeyin. Zor bir operasyonu yapıyorlar ve herkes e, bunun ne kadar zorlu bir şey olduğunu da fark etmeyebilir. Ama herkes burada gönüllü ve benzersiz bir radyoyu desteklemiş oluyorsunuz diyor. Steve da WFMT diye bilinen bir radyonun. yöneticisi ve o, o radyoda en büyük özelliği 48 yıllık bir radyocu olan e, Steve Robinson'ın Amerika'nın ve dolayısıyla da dünyanın en eski dinleyici destekli ikinci radyosunun başında olması bu o, o söylüyorsa bir hikmeti vardır evet. diyebiliriz. Çeşitlilik var. var. Her şeyden önce bunu söyleyebilmek mümkün. Mesela Açık Gazete için konuşacak olursak e, Açık Gazete her ne kadar sponsor ve dinleyici desteğinin ismini almıyorsa da yayının başında bir baktığınız zaman şu andaki gazeteleri ve medya organlarını tamamen bir ikiye bölünmüşlük olarak görüyor gidişatı bir kısmındaki olan haberler diğer kısmında yok. E, diğer kısmında olan haberler öbür kısmında yok. Ama Açık Gazete'de ve Açık Radyo'nun diğer programlarından da takip edebileceğiniz üzere bütün hepsi var. Yani e, Yeni Şafak gazetesi de var. Cumhuriyet gazetesi de var. Star gazetesi de var aynı zamanda. Eski Zaman gazetesi de var. Şimdi Özgür, özgür Gündem'de oldu aynı şekilde. E, bunların hepsi var. Özgür düşünce Özgür Gündem. Hepsinden bir şekilde bulabileceğiniz tatları bir şekilde size sunmaya çalışıyoruz. Açık Gazete ve Açık Radyo'nun diğer programlar evet, içerisinde. Kayyumla el konan zaman da var. Hala var. Ona karşılık... Photoshop'lu e, sabah ye, da var. Yeni bakış adı altında hemen örgütlenip... Evet. çıkarttıkları ikinci e, gazete yarına bakışta var. ...ve adaletle yüzleşecek diye... ...mahşetten mesela vermiş evet. bugün... ...zaten Türkiye'nin biraz gerçeği... eğlenceli kısmı da aslında bu galiba... ...açık gazetenin her kesimden... ...kendi görüşlerinin ne şekilde yansıttığını... ...bu gazetecilerin, editörlerin... ...bir şekilde dinleyicilerimize iletmeye... ...çalışıyoruz, bunu da... ...dinleyicilerimizden aldığımız destekle beraber yapıyoruz... ...evet Cengiz aktar galiba... ...hattaymış, evet, bugün... evet, günaydın... ...günaydın, günaydın merhaba, günaydın Cengiz... ...günaydınlar, hayırlara vesile... ...evet, nasıl gidiyor... E vallahi söylemesi ayıp. İyi gidiyor. Dün Ayvurun tahtalara. Tahtalara. Bak duyuyor musun? Hı, bu yalnız bu bir tesadüf değil Ömer. Evet. Ya bu bu tesadüf değil. Bu yani doğru habere, doğru kelama olan açlığı susuzluğu gösteriyor. Yani ihtiyacı gösteriyor hatta. Belki eee yani Çok önemli yani bu, bu teveccüh, bu kıvanç duyuyorum hakikaten. Evet çok teşekkürler. Ben de öyle yani bütün programcılarımız ve destekçilerimiz de, bu gelen destekle de biz de çok bu günlerde gerçekten gururlu, çok karanlık günlerden de geçiyoruz. Evet, açık radyo ışığı. Evet çok hoş oldu. Dün e, beklenmedik bir şekilde daha doğrusu be Hı -hı. biz bekliyorduk da itiraf etmeye korkuyorduk. E, büyük bir rekor da kırdık. Yani en yüksek salı günü. Mükemmel. E, Kırılamaz gibi gözüken bir e, rekordu ve kırıldı aslında o yüzden... yani açık arkadan açık çarşamba bugün belki Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> açık perşembe hadi bakalım gideriz diye inşallah son derece de ilginç bir şey oldu Cengiz programcılarımız böyle örgütleniyorlar <gülüyor> önceden hazırlık <gülüyor> yaparak ve Şeyler de dahil olmak üzere kimi zaman e, kedi, köpek gibi e, pet hayvanlarda onlar da destek veriyorlar. Yani <gülüyor> onların adına da yapılıyor. Ve böylece dün e, 287 gibi bir e, ve yarısına yakını da yeni destekçi olmak üzere bayağı sıkı bir rekor kırıldı. Çok e, bu açıdan mutluyuz. Yoksa genel gidişat tabii bir facia. Ondan. Yani onu evet. Tamam işte. Işık mağarada ışık yani kapkaranlık zihiri karanlık bir dünyada yani şöyle bir son bir ayda olan e, saldırıları şöyle hangileri diye bir baktım yani Ankara İstanbul'un dışında Bamako var Mali'de Mogadishu var Somali'de Paris tabii yani Brüksel dün 31'e çıktı can veren sayısı. 34 hatta Suriye olsun. ve Irak'ta da her gün oluyor evet. tabii bunlar. Onu da unutmayalım evet. yani Suriye'de evet, saymıyor insanları ama. Saymıyoruz. Umura diye diyoruz ama çok ilginç. Ben de e, izin verirsem bir tek şey kendimi övme faslına geçeyim. Hadi, ee, 2000 e, yani bu son yayınladığımız kitapta e, yani Açık Radyo konuşuyor. Açık Radyo evet. iddialı yeni seri 3. ilk 20 yılda eee hiçbir yerde şimdiye kadar basılmamış ta 2003 yılında yazmış olduğum bir uzun çok uzun bir makaleyi adeta bir kitapçık yayınladım. O aklıma geldi. Yayınlamıştık. O aklıma geldi dün akşam bu Brüksel korkunç saldırısıyla birlikte 11 Eylül'den 2 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri nereye gidiyor? Biz nereye gidiyoruz? Azimetimiz neresi diye bir yazı yazdım, yazmıştım ve orada Bunun e, sürekli bir terör çağına e, girilmekte olduğunu ve bunun içinden çıkılması için ancak bu korkunç adaletsizliği tabii. yani e, gidermek gerektiğini belirten çeşitli yazarlara da atıf yaparak bir yazı yazmışım. Yani gerçekleştiğini görmek insana büyük bir hoşnutsuzluk veriyor tabi derin bir tabii, huzursuzluk tabii. veriyor. Keşke haklı çıkmasaymış evet, ama Ama radyoda da yani, konuşuldu sorun, yani 2001 sonrasında söylediğinle Bugün e, ne yapalım diye Masaya oturduğumuzda Söyleyecekler arasında çok büyük bir fark yok Yok aynen ee, öyle yani. yani güvenlik özgürlük ve refah Garanti edilmedikçe Yani bu bu dünyada 2 milyarların üstünde e, Aç insan var yani burada e, Dünyaya gelmiş ve yaşayamıyor Evet ee, Bunlar garanti altına alınmadıkça e, bu popülist, kolaycı ama radikal çözümler galebe çalacak. yani e, Bu kadar basit ve çalıyorlar da zaten. E, bu sadece e, kendini e, patlatan canlı bombayla da sınırlı değil. Bu e, dünyanın her yerindeki otoriter, faşist, e, totaliter, e, Hükümetler ve iktidarlar ve yönetimlerle de alakalı tabii. O da bir sonuç yani. E şimdi ne olacak Avrupa'da? Görüyoruz yani Avrupa'da aşırı sağa. İşte son Alman seçimlerinde gördük. Fransa'da büyük ihtimalle birinci gelecek. Gelecek Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Marine Le Pen. Evet faşistler. İkinci turda man. seçilemeyecek. Ama mesela bu Belçika'da ve Hollanda'daki o aşırı sağ damarın şimdi dünkü saldırılar sonunda ne hale gelebileceğini bir düşünelim. Yani kabus. Gerçekten öyle. Şimdi mesela şeye bak yazının alt başlıklarına şöyle birkaç tanesini gözden geçeyim aynı yazıya dönerek. Sürekli barış için sürekli savaş. Orwell'in romanı hayatta ispatlamak ispatlanmak zorunda mıdır? Ona dairdir diyor 4. bölüm. 5. bölüm görünmez elin görünür faidesi el kaideden gelerek temel değerlerimiz nedir? Kar mıdır? Değilse nedir? Ona dairdir. 6. istatistikler her zaman yalan söylemez. Yalanlara sübvansiyon verilir mi? Ona dairdir. 7. Her şey küreselleşsin adalet hariç. serbest piyasa demokrasi nasıl mahveder ona dairdir diye gidiyor yazı yani. Fakat bu küresel adaletle ilgili küresel vicdan bu bunlar yani tam anlamıyla da e, yok olmuş, e, yitip gitmiş e, kavramlar olmasa gerek. Çünkü bu 19 Mart tarihi Türkiye için çok önemli. Belki bölge için. Bu Rıza Zerrab'ın yakalanması, içeriye alınması, tutuklanması yani Amerika Birleşik Devletleri'nde, New York'ta. Yani burada bir bir devran döngüsü görüyorum. Hayırlara vesile diyorum. Yani 20 17-25 Aralık 2013'ten sonra 19 Mart 2016 evet herhalde bu da yani birlikte zikredilecek herhalde önümüzdeki dönemde bu tevkalade önemli bir gelişme yani bu yani, bu böyle tesadüf de değil üzerine yazılıyor çiziliyor Nerede yazılıyor çiziliyor Tesadüftür. Bir sürü hiçbir yani yüz karası bir durum var aslında. Dün ve bugün e, canlı oturup e, istiharla bakıyoruz. Sabah, akşam, Yeni Şafak, Star, ha, tabii. Habertürk, e, gazetelerinde... Onlar da çıkmış mı bu Tek kelime yok. Tek kelime yok. Yani ne böyle bir canım. olaydan bahsetmiyor Korkunun şeye faydası yok yani. Evet. Çözüme diyelim hadi. <gülüyor> yani kendini insan bayağı bir şeyde hissediyor doğrusunu istersen. Ne, <gülüyor> ne mi var ki? Ne oldu ki? Yani bu kadar zaman e, görmezden geldiler de ne oldu? Evet. inanılmaz e, bir şey. 19 yani. Mart oldu. Ger gerçek paralel e, durum bu olsa gerek. Hakikaten paralel evet. evren yani bu. <gülüyor> Başka ne türlü değilim. izah edilemez. Yani bir de dünkü e, gazetede tam Brüksel'deki o korkunç e, terör saldırısı olmadan ki, bir saat önce çıkmış olan Star gazetesinde terörist Belçika diye çıkmış Tabii, olması da terörist Belçika evet, yani hakikaten insanı e, i̇şte Allah ayaklarına dolaştırıyor diye bir laf vardır <gülüyor> evet. ya, tam o. şimdi bu Belçika ile devam edelim bir sabahliğin önemli bir bilgi var e, bu çok endişe verici aynı zamanda Bunlar e, çifte vatandaş, Faslı ve Belçikalı tabii iki kardeş e, tespit edildiler. Halit ve İbrahim Elbahraoui e, adında hı hı. E, iki kardeş. Fakat geçmişleri çok karanlık e, ve polisin e, harıl harıl aradığı adamlar bunlar. E, fakat polisi e, atlatmışlar e, yani ve e, emellerine nail olmuşlar. Özellikleri şu. eee bunlar haydut, mafya. İşte evet. Ya. Yeah. Evet. Yeah. Yeah. Yani eee şey daeşleşmiş veya işte neyse, daeşleşmiş, işte, isilleşmiş mafya. Göçmenler yani. mi peki? Herkesin de bir göçmen vatandaş. korkusu var. Vatandaş. Evet. Evşika vatandaş. Evşika Ama grand banditizmde aranan yani büyük suçlarda mafya. Evet şimdi e, evet e, Telefon numaramızı verme Sırası geldi evet, Bu arada, 0212 343 40, 41 41 ne çalacağız 41. Vallahi iki tane parça seçtim Ömer bir tanesi e, Biraz sana ve açık radyo Armağan Michel Fugues'in e, Monsieur le monde Yani e, Bay Dünya <gülüyor> Veya Sayın Dünya Bu çok eski bir parçadır 1960'lar Ee, ve e, ilk çevreci şarkılardan biridir Avrupa'da. Ve e, parçada şöyle bir ibare var. Ee, sana e, dünyadan bahsediyor. Sana zarar vereceklere e, verecekleri takip ediyoruz. E, ve onlar için özür diliyoruz diyor. Evet müthiş. Ee, onlar ben adına de... senden özür diliyoruz diyor. Böyle bir parçadır atmışlar. Bu şarkıyı... Ee, ...en son 60'larda dinlemiştim. <gülüyor> Çok iyi olacak yani... hiç ...sayende. <gülüyor> evet evet, şimdi hatırladım... ...şu anda hatırladım, hatırladım sen söyleyince. Çok Ondan mı başlayalım yoksa diğerinden mi? Bilmiyorum. Diğeri nedir efendim, onu da söyleyelim. Efendim, diğeri de... E, ...Dalida'nın, e, rahmetli Dalida'nın... ...yani Mısırlı... ...İtalyan... E, ...yani... E, ...Lövanten. E, ...Dalida'nın... E, Sal, e, Salla e, Salma. Salama e, evet. şarkı. Salmaya yani, salama Aslında sağlıcakla gitme gel demektir evet. Arapça evet. Arapça sınavının değilim onunla... Barış aynı zamanda evet. Hangisini isterseniz Tamam. size de ne deşeli parçalardır evet, evet önce Dalida ile başlayalım istersen salma yasalamayla çok teşekkür ederiz telefonlarda e, durmak bilmiyor bir kez daha söylüyorum ve çalıyoruz 0212 343 -4141. 41 41 41 Evet, bu arada sabah sabah inanılmaz bir durumla karşı karşıyayız. Şu anda 4 boş hat kalmış durumda. 8 hattımız var. Yukarıda arkadaşlarımız bu durumu karşılamak üzere hazırlık yaptılar ama onları bile açık düşürebilirsiniz. bu böyle gidip bütün hatları da kapatırsanız Perişan olarak şimdi 3'e inmiş durumda. Yorum şu. bizi. <gülüyor> bizi yorum. Arkadaşlarımız da bu yorulmaya hazır yukarıda. Sizin telefonlarınızı bekliyorlar. Mükemmel bir başlangıç yaptık. telefonlar çalmaya devam ediyor ve bir boş hat kaldığını söylüyor arkadaşlar. Eğer bütün hatları doldurursanız sabahın ilk dakikalarında doğrusu ancak açıkradio.com adresinden destek olun <gülüyor> duymasını tıklayabilirsiniz. Salmaya selama Dalida. Ölümsüz Dalida evet. aslında şahane. Ve birçok telefon geldi Cengiz Aktar'la konuşuyoruz. Ne evet. mutluğu. <gülüyor> Harika. Şey danlı... Salam salam. Bal Barış. Barış evet selam olsun. Ee, Barış selamet. <gülüyor> evet. Şeyi de söyleyeyim ee, birkaç başlık daha okuyayım. İzin ee, 11. bölümün başlığı benim yazıda. Evet. Bir... Lay lay long. B <gülüyor> bütün dünya bütün dünyanın bildiği sebebi biz neden bilmiyoruz ona dairdir diyor. Yani insanların kendi hayat kaynaklarını kuruttuğu, içtikleri suları bombaladığı, kendi petrollerini yaktığı, kendi bedenlerini bir kitle imha silahına dönüştürdüğü yeni bir çağ bu diye başlıyor. Evet yani şimdi bu e Yani bu ilk bölümde konuştuklarımızla şimdi söylediğin arasında o kadar önemli bir ilişki var ki. Evet. Yani dün mesela daha medyadan bir haber geldi. Türkiye'nin su kaynaklarıyla alakalı kabus. Evet. Yani kuruyor ya yani Aral Gölü gibi hepsi kuruyor ve ama bununla uğraşmaya yani çevre felaketiyle uğraşmaya, önlem almaya hiçbir şeye vaktimiz yok. Tam e, tersine. Bu, yani günlük belalarla ve kepazeliklerle ve rezilliklerle uğraşıyoruz. Evet ön, önlem alacağına. Saygını düşünebiliyor musunuz yani? Önlem alacağına mesela bir de böyle çok uzan, uzak palavralarla e, savuşturuluyor. Yani insan sayısı kadar yani 7 milyar e, fidan dikeceğiz diye konuşan ya, bakanlar o, o, o var. 5000 normal. Evet. İşte yani insan ne din yani Allah aşkına ya insanlar ya. Tayfunatay bunu sen yaratıyor yani. yani neredeyse Allah'a şirk koşuyor yani. Evet. On... Tabii şeyi ekledim. Tayfunatay buna survivor diyor. Daha doğrusu soy Survivor üzerinden çıktığı insanlar kangürü içerisinde hayatlarını kaybederken kitlendiğimiz nokta survivor. Şirk koşmak evet. Ve huzurlar. Bir... Peki 13. bölümün başlığını okuyayım. Evet. Ve huzurlarınızda alkışlarınızla cinnet çağı. Hem gerçekçi hem ahlaklı olmak neden Hı. mümkündür ona dair. Evet. <gülüyor> Mesela böyle gidiyor. Yani bu bizim e, radyonun önemli bir fonksiyon yaptığını her zaman düşünmüşümdür sayenizde de fakat giderek Olmayın. 2003'te bunu düşün düşünüp yazdık kimse o din ayrı, ayrıca radyoda da epey konuştuk ama şey yaradı mı bilmiyoruz herhalde yaradı ki muazzam bir işte şey var yani teveccüh var senin deyiminin. Ama o zaman evet hoş hoş kelimedir. Şimdi bu 2003-2004 özel tabi orada bir parantez vardı hatırlayalım yani 2000, ben de zaten o vesileyle düzenli programcı haline gelmiştim. 1999 yılının Kasım ayında ve yani daha tam Helsinki kararı çıkmadan önce yani Avrupa Birliği süreci yeniden başlatılmadan önce Ve e, o işte 2003, 2004 ve 2005 ben çok e, hoş yıllardı aslında yani. Evet. Hakikaten Türkiye e, Türkiye'de insanların e, ufka e, böyle pırıltılı gözlerle baktıkları dönemlerdi. Onun için dikkat etmemişlerdir senin yazına. <gülüyor> evet. E, Valla yani böyle bir şey şimdi... Bir... 16 yıl olmuştu. Ben de ben de program yapalı ama bir de hatırlatayım ben 95'te aslında başladım. Ee, korsan programcı. Devamlı değil şey, Slovenya'dan konuşurdum. Evet korsan programcı. Borsa Savaşı ile alakalı. Evet korsan programcıydın o zaman. Evet evet adım da Ali Karaveli'ydi. Evet görevinden dolayı gerçek adını kullanamıyordun çünkü <gülüyor> Ali Karabeyli evet işin ilginç tarafı bizim Bosna programlarımız da oluyordu yani Saray Bosna'dan düzenli bugün. gündelik röportaj yapıyoruz şimdi onu yapan galmaya hiç de bugünlerde belki de bugün bugün gelecek. saat 4'te gelecek ve onunla da o günleri yad edeceğiz. Çok acayip yani. Harika. Cengiz Bey sonu programın Cengiz ismi ne oldu? Bağlantılı olarak Bosna demişken tabii bu mülteci meselesi giderek sarfa sarıyor. Bunu bir gelecek hafta tekrar ele alırız. Suyu çıkıyor çünkü. Şöyle bir gelişme var. yani dünyada mülteci haklarıyla uğraşan uluslararası kuruluşlar veya Uzman sivil toplum kuruluşları veya hak arayıcı kuruluşlardan büyük bir feryat evet. yükseliyor 3 gündür. Itiraz. Başta Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği dün resmi açıklama geldi. Biz bu geri yollamalar onda hapse atmalar falan bu işte yokuz. Arkadaşlar Dedi ve çıktığı işin içinden Adalardaki yani Yunan adalarındaki Türkiye'ye yakın olan Yunan adalarındaki Operasyonlarının büyük bir bölümünde Atkıya almış durumda yani bu şu demek Bu face to face dediğimiz yani karşılıklı mülteciyle görüşüp onun mülteci olup olmadığını tayin etme operasyonunda yokuz diyor. Zaten böyle bir operasyonun oluru yok fizik olarak mümkün değil çünkü en aşağı 1-1,5 saat sürer her bir mülakat. yani düşünebiliyor musunuz böyle bu kim yapacak bunu bir de bir uzman birisinin yapması lazım ya yani polis falan olmaz dolayısıyla oradan bir kere iş hakikaten çok zor bir mecraya girdi. İkincisi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği o da karşı Niz Münik Avrupa Konseyi eee insan haklarından sorumlu yetkili Avrupa Konseyi Strasbourg Amnesty International Human Rights Watch Ee, ve e, bu önemli bir e, kurum daha Fransız devletinin e, mülteci ve vatansız dairesi Ofbra katiyen bu işe karışmayız. E, bu e, uluslararası hukuka aykırıdır de, dedi. Yani o e, Almanların ve Ankara'nın e, hayalindeki mucize operasyon kanaatimce şimdiden çökmüş vaziyettedir yani. Evet çok şey canım bir sorusu vardı galiba. Evet, ben şeyi sormuştum. Daha sonra programın ismi ne olmuştu? Nereye doğru diye devam ettiniz? Avrupa'ya doğruydu program Avrupa'ya doğru. Avrupa ya doğru. yani, doğruydu. Avrupa'ya doğruydu. Ha. Hakikaten de öyleydi yani. Evet. Avrupa'ya doğruydu ve dünya kadar iş yapılıyordu o zaman. Yani zor yetişiyorduk. Ondan sonra işte epey oldu bir programın adını Nereye Doğru'ya. Demiştim. Evet, <gülüyor> etmemiz değil mi? Evet evet çok oldu bir tamam. de e, yani senin e, birinci derecede benim de ikinci olarak çok e, yakından ilgilendiğim bir konu e, göçmen konusu o yüzden belki de Açık Radyo e, bu göçmen e, meselesini e, dünyada bile en önemli Eşim ele alan olarak, evet, yani hak e, doğru. erken medya, medya Hı -hı. organlarından biridir Hı -hı. bununla da Yani ben bu konuda bir kitapta yazmıştım. Sen de yıllar yılı üzerinde Çok çalıştın. Böyle bir şey. Peki bitireceğiz artık. Bitireceğiz. Telefonlar Peki. yağıyor. Ben Biliyorum. şeyi de söyleyeyim. Evet. Ee, yani 13. Radyo günlerinde beklenmedik derecede iyi bir şey. Son sözü söyleyeyim. Ee, yani yazının son başlığını <gülüyor> son söz gu ...deliler evine gönüllü girenler... ...neden iflah olmaz ona dairdir... ...diye bitiyor... <gülüyor> <gülüyor> ...yazım... <Evet. gülüyor> ...bunu da hatırlatmış olayım... ...burası bir... ...212... 343, 41, 41 Fakat 41. ne çalıyoruz? Evet, şimdi Michel Fügen geliyor ya, Michel, Michel. Fügen demin söylediğim Michel... Mond, Bay Dünya, Bay Dünya. <gülüyor> Bu sizin için de. Çevreci şarkı Ömer için <gülüyor> Cengiz Aktar Çok teşekkür için. ederim hepimiz için Ve bütün dinleyiciler için <gülüyor> Evet aynen öyle Şimdi çalacağız Hoşça Hoşçakal çok teşekkür çok ederim Ben bir de şeyi hatırlatayım <gülüyor> Bir saatlik bir programa 225 Türk Lirası ve katlarına destek olunabiliyor Açık Radyo'nun ve destekçinin isterlerse kredi kartıyla havale ya da elden getirerek Burası çok müsait arkadaşlarımız var karşı, karşılayacak elden getirerek yapabiliyorlar ve bu sene başlattığımız bir uygulamayla taksit imkanı da var 25 liralık ayda 25 lirayla 9 ay ödeyebiliyorsunuz 9 ayda. Yani çeşitli imkanlar var. Tabi aynı zamanda da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesinde tıklayabilirsiniz. Şimdi telefon numarasını bir kez daha söylüyorum ve ondan sonra da çalıyoruz Mişafigen'in şarkısını. 0212 343 41 41 Müzik des idées de chansons Bravo la mer Thank you.